أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ve لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صر على نهجه ومن اتباهه بإحسن لأيوم الدين رب شرح لصدره ويسر لأمره وحل لقطة من لسانه يفقه قوله اللهم علمنا ما ينفعنا ونفنا بماعلمتنا وزيدنا علمًا برحمتك يا أرحم الرحمن أما بعد geçen hafta hatırlatacak olursam 24. cahilin özelliğinde kaldık kardeşler. Kaldığımız bu özellikten devam edeceğiz. Geçen hafta okuyup bırakmıştım, şerh etmemiştim. Dert çok uzun olduğu için özellikle konunun ehemmiyeti, konunun önemi sebebiyle bu haftaya bıraktım ve uzatacağım. Çünkü çok önemli bir konu. O konunun temel başlığı ihtilaf. Yani her dönemde, her asırda Allah subhanehu teala'nın azze ve celle'nin insanları yarattığı gerçek. وَلِذَٰلِكَ خلقهم. Hud suresinde söylediği gibi Allah diyor ki وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدًا Allah dileseydi insanlar tek bir din, tek bir ümmet kılardı وَلَا يَزَٰلُونَ مُخْتَلِف۪ينَ Ama ihtilafları ebediyen bitmeyecek Allah ayetin devamında وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ İhtilaf etsinler diye yaratıldılar zaten Dolayısıyla ihtilaf fıkı fakihi fakih yapan fıkıhtır Fakihi fakih yapan ihtilaf fıkhıdır. İmam Şatibi öyle söylüyor muvaffakatta. Biz diyor seleften onlarcasından ezberledik ki ihtilafı bilmeyen, alimlerin ihtilafından haberi olmayan kimseye fakih denmez. İlmin anahtarıdır ihtilaf fıkhı. İhtilafın hangisi muteberdir, hangisi kınanmıştır, hangisi güzeldir, hangisi kötüdür onu anlatacağız inşallah. Ben 24 ve 25'i beraber tekrar okuyacağım. Ondan sonra Şeyh'in kelimelerini şahit etmeye devam edeceğim inşallah. Muhammed bin Abdülvahhab 24. Esas'ta اَنَّهُمْ لَمَّ اِفْتَرَكُوا وَكُلُّ تَعِفَةٍ لَا تُقْبَلْ مِنَ الْحَقِّ إِلَّا مَا قَالَتْهُ Onlar diyor cahiliye ehlin her ihtilaf ettiklerinde, ayrılığa düştüklerinde her bir taife Hakk'ın kendi sözünde olduğunu söyler. وَكَفَرُوا بِمَا مَا غَيْرِهِمْ مِنَ الْحَقِّ Hak'tan Başkalarında var olan nasibi de inkar ederler. Hak'tan başkalarının yanında var olan nasibi inkar ederler. وَقَالَ تَعَلَى فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ Bakara suresi 113. ayette Allah subhanahu ve teala dedi ki وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ nasara عَلَى şey. Dediler ki Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir yol üzere değildir. وَقَالَتِ الْنَصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودَ عَلَى şey. Hristiyanlar da Yahudiler için dediler onlar hiçbir şey üzeredir ve hum yatluna'l onlar kitabı okuyordular bu haldeyken ke derike qalelledine la ya'lemuna misle kavlihim ve bunların söylediği gibi onları taklit eden cahil kitaptan hiçbir nasibi olmayanlar da benzerini söylediler mukallitler taklitçiler de bunların söylediklerini söylediler fallahu yahkumu beynehum yawmı kıyameti fima kanu fih yehtelifun şüphesiz ki Allah azze ve celle subhanahu ve Teala, Kıyamet günü Allah Subhanahu teala kıyamet günü onların ihtilaf ettikleri, hakkında anlaşmazlığa düştükleri bütün konularda aralarına hüküm verecektir Ayet-i kerime Bakara suresi 113 ve Muhammed bin Abdülvahab'ın sözleri de burada bitiyor. Buradan sonra İmam Ali'usi çok kısa bir talik düşmüş, çok kısa. şekke şüphe yoktur ki en hali min hisal-i cahiliye. Bu cahiliyen hasletlerinden ve aleyhi el-yevm kesirun Bugün insanların çoğu da bu sapıklık üzeredirler. La ya'tadi hakka illa ma'ahu. Hakkın illa kendi söylediği söz olduğunu zannederler. Lasiyma erbabul mezahib. Bu söylediğimiz söz de özellikle mezhep mukallidin, mezhep mutassıbı. Yani sadece kendi mezhebinin kavlini kabul edip de başka mezhebin kavillerini atanlar değildir özellikle. Yara kull ehli mezhebin en eddin ma'ahu. Çünkü her görüş sahibi her yol, her fikir sahibi zanneder ki din onunla beraberdir. La يَعَدُوهُ اِلَى غيره. Ondan başkası için düşmanlık edilmez. Ve ayeti kerimeyi getirmiş كُلِّ hizbin بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِيْحُونَ Her fırka, Muminun suresi 53. ayette kendi yanındakiyle mutlu olmuştur diyor. Maalesef bu bugün de, bu da, bundan sonra biz Allah'ın tevfik diyoruz ki maalesef bu da bizim bugün insanların hayatlarında gördüğümüz Apaçık e, cahili hasletlerinden bir tanesidir kardeşler. Allah İbnül Kayma ve Selefe rahmet etsin. İghasatul Lehvan adlı kitabında diyor ki Allah Adem onda hiçbir şey emretmesin ki insan onda ya ifrata gitti ya tefrite. İhtilaf da Allah'ın insanlara emrettiği işlerden bir tanesiydi. Ama insanlar ya ifrata gittiler ya tefrite. İfrata ve tefrite kaçanlardan bir grup dediler ki bütün ihtilaflar muhteberdir. Bir grup da dediler ki bütün ihtilaflar muteber değildir, bir tane doğru vardır. Bu iki taife de azdılar. Bir tanesi İrcan'ın son ucu olan Cehmin mezhebine vardılar. Bütün kafirleri İslam'a soktular. Bir tanesi i̇bn Mülcim'in torunları olan haricilerin mezhebine sapır. İlla bizim dediğimiz başkasını diyen kafirdir dediler. İki tane uca gittiler. İhtilaf fıkhı bizleri diğer bütün sapık bidatçı taifelerden sünnet sahiplerini bütün sapık bidatçı topluluklardan ayıran en temel özelliktir. Cahille alimi birbirinden ayıran şeydir. Bu dinin fatihine bu dinin cahilini birbirinden ayıran şeydir. Peki nedir onun edebi? Nedir onun usulü? Muhakkak ki bir şey bu kadar kadri ve kıymeti şeriatta büyükse iyi bilmek lazım ki çok kıymetli olan şey büyük çabanın sonucunda insanın eline ulaşmaz. Yani ufak çabanın sonucunda insan eline ulaşmaz. Ona illaki büyük bir gayret gerekir. illaki çaba, cuht ve mücadele gerekir. Başka türlü elde edilmez o. Allah Azze ve Celle subhanahu ve Taala imtihana bizi göndermiştir yeryüzüne. Dolayısıyla bizim ömrümüz doğduğumuz andan mezara gireceğimiz ana kadar ihtilaf fıkhını öğrenmekle geçmek zorunda. Ta ki ne ifrata gidelim ne tefrite. Taki Allah adına cehaletle konuşmayalım. Bakın şeyhin kelimelerini şimdi tek tek açacak olursa, ne zaman ki ihtilafa düşerseler ki bakın bu neyi işaret eder? Az önce okuduğum Hud suresindeki ayet gibi ihtilaf Müslümanlar için kaçınılmaz bir şeydir. İnsanlar için kaçınılmaz bir şeydir. Sahabe ihtilaf etmiştir. Ayşe demiştir ki Resulullah Rabbini Miraç'tayken görmüştür. İbni Abbas demiştir ki görmemiştir. Bak itikadi bir konu var. Bir şeye inanacağız. Ayşe böyle diyor, i̇bn Abbas böyle diyor. Fıkıh bir konu olmuş. Osman demiş ki biz burada mukim kılacağız dört rekat. Abdullah ibn-i Mesud demiş iki rekat kılacağız. İhtilaf etmişler. Sahabenin ilk ihtilafı. Fırak kitaplarını yazan mutezile alimleridir tarihte. Genel itibariyle veya kelamcı, bidatçı alimlerdir. Allah hepsine rahmet etsin. İslam üzere, Tehid üzere ölenleri. Özellikle bu kitaplarında bakarsanız kronolojik gelişme, gelişime ilk ihtilafın peygamberin vefatıyla başladığını göreceksiniz. İlk ihtilafın, nedir o ihtilaf? Halifelik mi? Yok aslında o da değil. Halife imam niye lazım? Peygamberin cenazesi ortadan kaldırılacak. Cenazeyi kim yıkacak, kim defnetecek? Alın size ihtilaf mevzu. Kim yapacak? İmam diyecek ki ben yapıyorum. Bir halife olacak, imam olacak ki ihtilaf çözecek. İhtilaf insanlar için kaçınılmaz şeydir. Mesela başka peygamberin döneminde hiç ihtilaf olmadı mı? Bakın bir ihtilaf daha. Allah Resulü aleyhissalâtu Vesselam orduyu sefere çıkarmış. Haybere giderken şuraya ulaşıncaya kadar, işte ikinliyi şuraya ulaşınca kılın demiş Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm. E vakit girmiş yolda. Bir grup demişler ki peygamber dedi ki ikindiyi orada kılacağız. Biz akşam namazı vakti girse de ikindiyi orada kılacağız. Bu peygamberin emridir demişler. İkinci grupta demiş ki yok kardeşim namaz vaktinin dışına çıkar mı? Peygamber yetişirsek dedi. Biz şimdi kılıyoruz yolda oraya varınca soracağız peygamber. Oraya vardılar peygamber demedi sen hata ettin sen hata ettin. O ihtilafı muteber saydı O ihtilafta kimseyi kınamadın. Demek ki... İhtilafın her çeşit kınanmış değildir. Ama bakın size başka ihtilaflar da sayayım. Mesela Sahab Peygamber Aleyhissalatu Vesselam vefatıyla beraber insanların çoğunun zekat vermekten imtina etmeleri, çoğunun dinden irtidad edişi. Bu da bir ihtilaftı. Diyordular biz vermek istemiyoruz ama sahabe savaştı onun için. Hatta Ebubekir tövbelerini kabul ederken onların onların liderleri tövbeye gelince Ebu Bekir dedi ki şartlarla kabul edelim. Bir, diyeceksiniz ki bizim ölülerimiz cehennemde, sizinkiler cennette. İki, bizim sizden aldığımız malların hepsi helaldir, ganimettir. Siz bizden aldığınız bütün malları iade edeceksiniz. E o da ihtilaftı. Neyi getirdiler? Huz min emvalihim sadaka liyutahhirahum. Ayetini getirdiler. Mallarından sadaka al, ta ki o sadakalarla onları temizle. Zekat vermeyenler dediler ki, Peygambere emirdi: "Huz." Peygambere emir Allah vermiş. Al. Kime muhatap kim? Peygamber Aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla peygambere yapılan bu hitap, peygamberi ilgilenleri, Peygamber Hazretleri vefat etmiştir. Bu hüküm kalkmıştır dediler. E bu da ihtilaftı, yorumdu. içtihattı. Öyle mi? E bu bapta içtihadir eder deneyeceğiz. Şimdi Şevkani'nin hangi içtihat muteber dediyidir anlatacağım ama bu bir içtihattı ama bunu kabul etmedi. Sahabe bunun için savaştılar. Bakın kaderiler çıktılar, kaderi inkar ettiler, ihtilafa düştüler ehli sünnetle. Delil alırken de Kur'an'dan birçok ayeti getirdiler. Vame teşâunne e, özür dilerim. E, Cebriiler mesela sapıklar dediler ki Vame teşâunne illallah Allah. Allah dilemeden siz dilemezsiniz. Bak biz dediler Allah'ın dilediğini yapıyoruz. Ben zina ediyorsam Allah dilediği için itaat ediyorum dediler. Atalar iblis gibi kadere suçu attılar. Ondan sonra diğer atalar olan müşrikler gibi dediler ki وَلَا شَاءَ اللّٰهُمَ اَشْرَقْنَ وَلَا عَبَاءُنَ وَلَا هَرَّنْنَا مِنْ şey? Allah dileseydi ne biz ne babalarımız şirk koşmazdık. Allah'ın helal kıldığı bir şeyde haram kılmazdık. Bak o müşrikler de suçu kadere attılar. Cebriler de aynısını yaptılar. Onlar da tevil ettiler, içtihad ettiler ama o ihtilafı muteber kabul etmedi. Selef tekfir ettiler onları. Abdullah i̇bn Ömer radiyallahu anhına Kabe'yi tavaf ederken İmam Müslim rivayet ediyor sahinde. Adamın biri geldi dedi ki ya i̇bn Ömer kaderiler çıktılar. Dedi ki i̇bn Ömer onlardan birini görürsen söyle i̇bn Ömer sizden beridir siz i̇bn Ömer'den berisiniz. İmam Nevev Müslim'e düştüğü şartta diyor ki i̇bn Ömer sizden beridir siz ondan berisiniz. Yani siz küfür üzeresiniz biz iman üzereyiz. Aramızdaki fark budur demek istedi diyor. Yani onları tekfiri izah etti diyor. İhtilaf bazen tekfiri gerektirir ama ihtilaf bazen tekfiri <gülüyor> gerektirmez. İşte bu ilmin anahtarıdır. Allah'ın kendisine hayır irade ettiği, hayır murad ettiği, Allah'ın rahmetiyle kurtardığı ki şaşılacak şey helak olan nasıl helak olduğu değil, bu kadar fitnenin içerisinde kurtulan nasıl kurtulduğu. Böyle bir zor vakiyada Allah'ın rahmetiyle çıkardığı, doğruyu yanlışı öğrettiği, sınırını öğrettiği insanlardır. Onlar fıkıh sahibi fakih insanlardır. İhtilafı Allah onlara öğretmiştir. Peki onların ölçüleri neler? Bakın Şevkani İrşadül Fuhul isimli bir eseri var. Usulü fıkı noktasında yazılmış güzel kıymetli eserlerden bir tanesidir. Biliyorsunuz ilimden hiçbirisi usulü fıkı, usulül hadis buna benzer alet ilimleri, ıstılah ilimleri bunların hiçbirisi sahabe döneminde yazılı değildir. Tabiin de yazmadılar, etba tabin de yazmadılar. Çünkü ilim çok defa anlattım. Allah'tan Cibril'e, Celle Celaluhu'dan aleyhisselama, Cibril aleyhisselamdan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e emanet verildi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ehli olanlara ilmi verdi ki zayıf bir hadistir. Allah Resulü aleyhisselatu vesselam diyor, hak etmeyene ilmi vermek domuzun boynuna altın kolye asmaktır diyor. Hak etmeyen, ehli olmayan bir insana ilmi vermek domuzun boynuna altına asmaktır. Allah Resulü hiç domuzun boynuna altın kolyeyi gerdana asar mı? Asmadı. Kime verdi? Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Mesud'a. Sahabenin üç tane büyük alimler. Yeryüzüne ilim bu üçüyle yayıldı diyor İbn-ül Kayyum. İlam-ül Bu üçü talebe yetiştirirler. Mücahit-i Atadahak. Hepsi kimin talebesi? İbn Abbas'ın talebesi. Mekke'nin fakihleri. Abdullah İbn Ömer'in, Medine'nin bütün fakihleri tabiinden büyük meşhur Süfyanlar, leysler, saatler hepsi Abdullah İbn Ömer'in talebesi. Kufeye bakın, Evzai'ler, şunlar, bunlar, Kufenin büyük fakihleri hepsi Abdullah bin Mesudu talebinin. İl'in ehlinden ehline veriliyordu ve icazet vardı, icazet geçerliydi. Sonra Kur'an basılmaya başlandı. Kimin döneminde? Osman, radıyallahu anhunun döneminde. Osman'ın döneminde çoğaltıldı, özür dilerim. Mevbetinin döneminde toplandı. Osman döneminde de çoğaltılıp altı tane yapıldı, sadece altın valiye gönderildi. Osman'dan kısa bir müddet sonra kitabe haline artık matbaa şeklinde çoğaltılarak, herkesin eline geçecek bir şekilde Kur'an arttırılınca ve dağıtılınca, ne yaptı bu sefer insanlar? Önüne gelen Acemi arabı Kur'an'ı kelime alıp, Ayetleri okuyup anladığı şeyi Allah'ın muradı, Resulünün irade ettiği şeyi zannettiler. Kast ettiği zannettiler. Yanlış anladılar, zannettiler ki Allah onu demek istiyor. Halbuki Allah onu demek istemedi. Bu fesat, bugün hani bir, bir takım mealci zihniyetler var ya. Al Kur'an'ı oku kardeşim. Şimdi sofiler millete şirki İslam yapacaklar. Diyorlar Kur'an okuma okursan saparsın. Şimdi birileri de çıkıp diyorlar, öyle saçmalık mı olur? Allah kitabı anlamak için göndermiş doğru güzel abi. E o zaman herkes okusun Kur'an'ı, ne anlıyorsa o dindir zannetsin. O da usul değil, o da yanlış, bu da tefrit. O ifrat, bu tefrit. Kur'an'ı kimin anlayışıyla anlayacağız? Allah'ın Resulü ve sahabesinin anlayışıyla anlayacağız. İşte Kur'an-ı Kerim cahillerin eline geçtiği andan itibaren ne başladı? Tevil ve içtihat başladı. Tevil ve yorumlar başladı. İhtilaflar arttı. İhtilaflar arttıkça orada Rabbani insanlar çıktı. Dediler ki bu muteber bir ihtilaftır. Bunun sahibi kafirdir dediler. Kur'an mahluktur diye mutezile ile sünnet sahipleri arasında ihtilaf çıktı. Sünnet sahibi e Emirin mu'minin fil hadis Sufyan ibn ne dedi ki Kur'an mahluktur diyen kafirdir. Ona kafir demeyen de kafirdir. Ahmet bin Hanbel'ler, Bukhari'ler, şunlar, bunlar ee ihtilaftı. Muteber saysaydılar Kur'an'da açık ayet mi var Kur'an mahluktur diyen kafirdir diye. Hani birileri diyor ya oy kullanmak küfürdür diye Kur'an'da yazıyor mu diyorlar ya. Yani Kur'an mahluktur diye öyle diyen kafirdir diye Kur'an'da ayet mi var? Yok. Ama onu muteber kabul etmediler. E adam çıktı yorum yaptı bidat ehlinden. Ne gibi yorum yaptı? Dedi ki Allah görendir, görmesiz. Allah'ın görme sıfatını inkar etmedi ama yanlış bir tevil yaptı. Mesela maturidiler, eşariler. Ümmetin en çok tartıştığı, hani selefin onların bidatçılığında ittifak ettiği de tekfirinde bazılarının kavillerine göre ihtilaf ettikleri topluluklar. Tabi tarih içerisinde çok fazla söz ve şekil değiştirdikleri için her bir taifenin yorumu ayrı da ben genel manasıyla söylüyorum. Onlarda da bazı tevhilleri kabul gördü bazı tevil dolayı bidatçı saydılar ama tekfir etmediler dediler. Bunlar ümmetin muteber ihtilaflarından biridir. Çünkü bunun bir ölçüsü var. Bakın Şevkan Erşad'da Fu'l'da dediğim gibi usulü fıkı yazdı. Usul fıkı ilk dönemde olmadığı için sonrakiler batıl yorumlar çıkartınca usulcüler usul koydular ki cahiller bu dini tevil edip tahrif etmesinler. Özellikle son dönemde bazı zındıklar Türkiye'de piyasada bunu dillendirmeye başladılar. Bir tane insan, insan şeytan konuştu bunu, birçok sapık da peşine düştüler. Ya işte seleften ehli hadisin yolundan olup da usulü fıkıh ya kitabı yazan bir tane adam yok. Yazanların hepsi bidatçı kelamcı sapıklar. Zındık bunu konuştu, cahiller topluluğu da hemen atladılar arkasından. Ya doğru söylüyor zaten usulü fıkıh bidattır usul fıkıh bidattı da İmam Şafi yeryüzünde ilk usul fıkıh yazan adam Er Risale yazmış. Selefin büyüğü öyle mi? Malik'ten oturmuş ders almış. Hatta onların hani sahabeye ulaştığı tabin etbaat tabin olma rivayetleri var. O hayırlı ilk nesilden. E bunlar yazmış. Bütün ulema da tasdik etmiş. Ahmet de Şafii övmüş. Yeryüzünden birinden usul öğrenecekseniz giden Şafii'den öğrenin demiş. Usul fıkıh ilk yazan Selef. He sonraki dönemde Selefin sahabenin tabiinin etba tabin yoluna tabi olan insanlar yazmamışlar. Kim yazmış? Bazı bidatları olan kelama kaymış, Mutezile'ye yaklaşmış fakihler yazmışlar. Tevilleri yanlış olup ama tevilleri ihtilafları dinden çıkarmayan bazı fakihler usulü fıkıh yazmışlar. Son an olmuş İbnül Kayyım ve İbn Teymiyye gibi selefin yolunu takip eden fakihler bu kelamcı Bidatçı alimlerin yazdıkları usul kitaplarındaki asılları ve esasları, kaideleri eleştirmişler, yorumlamışlar, doğru olanları kabul etmişler, yanlış olanları reddetmişler. Genel itibariyle doğru kabul etmişler, sadece yanlışları eleştirmişler. Yani bir kaide, bir kural, bir asıl eleştirilmemişse o zaman ne kabul etmişler bunu? muhteber bir kural olarak kabul etmişler. Mesela misal veriyorum. El <gülüyor> hukmili mesela bir usul kaidesidir. Vela, veya şu usul kaidesidir. İşte velayat <gülüyor> dahul yakının bir şekli. Yakın şekle yok olmaz, bozulmaz. Yakin şekle izale olmaz. Bunlar hep usul kaideleridir. Usulü fıkıh kitaplarını yazan kelamcı, bidatçı fakihler, yani Müslüman olmasıyla beraber bazı yanlış yorumları olan fakihler bu kaideleri naklettiler. Selef bunları eleştirmedi, kabul etti. Sonraki Selefin yoluna tabi olanlar. Diğerleri bu e, yanlış olan kaidelerle, Kur'an ve sünnetten delilleriyle beraber bu şu ayete terstir, şu hadise terstir diye de eleştirdiler. Bak bunlar çok kıymetli bilgiler. Hepinize lazım. O yüzden pür dikkat dinlerseniz sevinirsiniz inşallah. Size faydası olacak bilgiler. Çünkü bu mesele son dönemde Bidatçıların, sapıkların çok fazla dillendirdiği bir mesele haline geldi. Bu usulül fıkhın kurallarını ve kaidelerini inkar edince neyin kapısı açıldı? Mutezileliğin kapısı açıldı. Yani Kur'an'ı okuyan herkes bir netice çıkardı. O neticeyi de iman saydı. Ona iman etmeyi de fars saydı. Ona muhalefet eden de kafir saydı. Bakın Şevkani, İrşad-ı Fuhul'da bazı mutezilelerden de görüş naklediyor ama ehli sünnetten olup da bunu kabul eden insanlar da var ben bilgi olarak size okuyacağım inşallah. İçtihat baba açmış. İçtihat nedir onu uzun uzun izah ettikten sonra hangi içtihat muhtebeldir hangisi değildir onu anlatıyor. Mesela öyle şerayi meseleler diyor. De içtihat şerîi meselelerde içtihat. F'de hepel cumhur. Cumhurun mesebi şudur. Cumhurun gittiği görüş. Wa minhum Eş'ari. İmam Eş'ari bunlardan biridir. Biliyorsunuz İmam Eş'ari ömrü boyunca Eş'ari mezhebin imamı mutezile mezhebine 40 yıl imamlık yapmış. Sonra selefin mezhebi üzere vefat etmiş. risale ilah ehl suğur diye Azerbaycan'daki işte cihada çıkmış mücahitlere yazdığı nasihat mektubunda kendisinin selefin akidesine tabi olduğunu bidatlardan beri olduğunu beyan etmiştir. İmam Eş'ari kadı Ebu Bekir el-Bakillani, biliyorsunuz Ebu Bekir el-Bakillani de bazı konularda bazı bidatları var olmasına rağmen ehli sünnet arasında kabul görmüş e, fetvaları, kitapları, eserleri insanlar tarafından değer verilmiş ve alimler ondan nakiller yapmışlardır. Selefin mezhebini takip eden fakihler e, bu kitaplardan nakiller yapmışlardır. Ve <gülüyor> minel gene mu'tezileden öyleleri vardır ki Ebu Huzeyli ve Ebu Hişam, Haşim gibi. Ebu Hişem el-Futi, Mutezile'nin büyüklerinden biri İmam Berbahari onu tekfir ediyor. Yani Mutezile'nin o dönemde önde gelenlerinden bir tanesi Ebu Hüzey. Dediğim gibi İmam Şevkani'nin irşad-ı fuhul usul kitabı olduğu için Şiilerden bile usul getirmiş. Yani diyor ki Şiiler de burada böyle söylediler. Yani Şiiler burada böyle söyledi derken muteberdir manasında değil, bilgi için nakil ediyor sadece. Buranın altını çizelim, buraya dikkat edelim inşallah. Tenkasim ula qismeyn. İki kısma ne yapar? İki kısma ayrılır demişler. Ne iki kısma ayrılır? Şer'î meselelerde içtihat, iki kısma ayrılır demişler. El-Evval, birinci var olan kısmı مَا كَانَ مِنْهَا bir مَعْلُومًا Birinci kısmı, malum olan, kat'i olan, daruri olan, zaruri olan ilimlerdir demiş. Burada içtihat, Hükmünü anlatacak birincisi bu. Tabi bakın şimdi burada sarf ettiği her kelimenin içerisinde bir ilim yatıyor. Ne o? Mekane minha kat'iyen, Bir şey kat ise, kesinse bir şeyin Kur'an'da veya sünnette kat'i olabilmesi için kesinlik hükmünü alabilmesi için onun usülü fıkıhta var olan an khas, mutlak mukayyet taksis gibi ee, bu gibi birçok unsur var. Bunların her birinden ari olması lazım ki nasıl o zaman kat'i olsun. 10 tane şey var. Bunlardan ari olursa o zaman nas nasıl olur. Nas nedir? Muhammedur Resulullah'tır diyor Ebu Bekir el-Bakillani. Zahiri manası açık. Delalet ettiği şey açık. İhtilaf eder mi iki tane Müslüman bunda? Etmezler. Kat'i bu demektir. Subutu ve delaleti kat'i olan. Ve İmam Şatibi muhafakatta bundan konuşurken diyor ki Kur'an'da e, nasya yoktur varsa da çok azdır diyor. Şefkan de burada başlık açmış. Bu bölümde Kur'an'da ne kadar kat'i aynı içtihat babı içerisinde açmış. 500 ayet kat'idir diyor. Geri kalan hepsi zannidir diyor. Birçok seleften nakil getiriyor. 500 ayet var. Onlar kat'idir. Geri kalanları hem de seleften birçoklarına bu rakamı getiriyor. Tabi bu, bunlar nazari şeyler. Onlar görüşleriyle, yorumlarıyla bunları söylemişler. Dediğimiz gibi birinci kısmı kat'i olmasıdır ki kat'inin ağır şartları vardır. Yani öyle ben okudum bu kat'idir. Bunu reddeden de kat'i bir hükmü reddetmiştir, Kâfidir, Hariciliğin veya mutezileliğin veya akılcılığın bir ürünüdür, mahsulüdür, neticesi ve sonucudur. Eğer bir şey... Kat'i ise demek ki kat'i olanlar ne oluyorlar? ''Malûmen bir oluyorlar. Hani birçok kez İbn Teymiyen'in Muhammed bin Abdulwahab ve torunlarının sözlerini okurken gördüğünüz bir ifade var. Ne var? Cehalet nerede mazeret değildir? Malum minettiğin bir olduğu zaman. Ne demektir? Dinden zarüru olarak bilinmesi gereken şey. Demek ki zaruriliğin manası ne? Mekene kat'iyen, kat'i olan şey demek. Mesela namazın vacipliği gibi ya ihtilaf var mı bunda? Yok. Orucun vacipliği gibi zekatın, haccın vacipliği gibi bunlar açık, kat'i kesin hükümler. İnsan burada ihtilafa girse dese ben yorumluyorum, ben içtihat ediyorum ben tevil ediyorum, ben şunu yapıyorum bunu yapıyorum. O ihtilaf muteber asla asla olmaz. Devam ediyor. Mesele buysa ennehum mineddini kevucubis salâh vs. فَلَيْسَ كُلُّ fiha فِيهَا Bu konuda bütün müçtehidler isabetli değildirler diyor. وَالْمُخْتِئِ غَيْرِ مَعْظُورٌ Bu konuda hata eden kimse de özür sahibi, mazeret sahibi değildir. Bu konuda cahalet mazeret değildir bu adam. فَالْمُخْتِئِ غَيْرِ مَعْظُورٌ Bir şey kat'iyse... Orada ben tevil ettim, ben yorumluyorum, içtihat ediyorum yok. Bu benim mezhebim, bu benim görüşüm, kıyasım bilmem neyin. Yani küfrün adını ne ile değiştirirse değiştirsin, inkarın adını şer'i hangi ıslahla makyajlamaya çalışırsa çalışsın, küfür küfürdür, adının değişmesi hakikatini değiştirmez. Abdurrahman ibn Hasan Ali Şef'in dediği gibi, eşyanın adının değiştirilmesi, eşyanın hakikatini değiştirmez. Ve cemaatun minhum onlardan Taif bir grup cemaat bu konuda hata edenleri tekfir ettiler li muhalafeti li zaruri şeylere muhalefet ettikleri için ve in kana fiha delilul qati ama bu ne zaman delil o meselede o konuda kat'î ise kesinse hiçbir şek şüphe yoksa o konuda anlaşıldı mı burası inşallah bu birinci şekli zaten el ikinci Şer'i meselelerde var olan ictihadın keyfiyeti laqat ya fiha nakli naklin kesin olmadığı yani bu kesinliği de kat'iliği de az önce ifade ettim. Hatta bu konuda daha tafsilatlı bilgi sahibi olmak isteyen kardeşlerimiz sitede e, Nasr'ın delaletinin kat'iliği ve zanniliği diye bir risale yayınladık. Oraya müracaat ederseler, orada misaller, orada alimlerin kavilleri çok daha fazla olduğu için inşallah çok çok fazla da istifade edebilirsiniz, oraya müracaat ediniz inşallah. Yani özet olarak buraya kadar naklettiğimiz sözlerden, irade ettiğimiz mana ve netice sonuçludur kardeşlerim. İhtilaf kat'î meselelerde düşerse insanlar arasına o insanlarla bizim düşmanlığımız dinin aslındadır. Biz onları tekfir ederiz, onlardan beraatımızı ilan ederiz. Ama o ihtilaflar, o meseleler kat'î olmayan zanna ve içtihada mebni olan meseleler ise Orada muhalifimize diyebileceğimiz söz hata etmiştir. En fazla bu olabilir. Yani eğer kavli ve hatası yorumu İslam'da yeni bir ihtisas ettiği sonuca çıkarmışsa da o zaman bidatçi ismini verir ona. O zaman da bidatçi ismini verir. Yani muhalife burada iki tane isim verilir. Şimdi bu ehli sünnet vel cemaat'in ölçüsüdür genel sınırlarıyla. Yani şimdi herkes aynı şeylerden konuşuyor. Ama önemli olan nedir? tatbiktir. Önemli olan tatbiktir. Hikmet tatbikte çıkar. İmtihanın neticesi tatbikte çıkar. Aynı genel asılları konuşmak kimseye bir şey kazandırmaz. Herkese sor cehalet mazeret değildir umuma Ama şuna buna falan istisnaya girdin mi bir açılıyor kapısı. Yani i̇stisna vardır o başka bir şeydir. Küfrün bir tane istisnası var. İbnül Kaym icma naklediyor. Allah rahmet etsin. Allah'tan da bu sözü söylemiş de konuşmaya yüzümüz var. Allah kendisinden razı olsun. Diyor ki küfrün, ümmetin icmasıyla ikrahtan başka ruhsatı yoktur. Ağzına salı. Birileri başka ruhsatlar, engeller çıkartıyorlar ya. tevildir, kıyastır, yok yorumdur, içtihattır. Adam müçtehiddir, içtihad etti, tekfir etme. Adam cahildir, cehaleti var, tekfir etme. Zaten bir biz kendimizi tekfir ederiz, başka kimse edemeyiz. O da ortaya koydukları batıl asıllardandır. İnsanın söylediği, inandığı... Takip ettiği yolun merci şeriat değilse, heva ise, akılsa, e ne olacak? Çelişkiler yuma birbirinden ne yapmayacak kardeşleri? Ayrılmayacak. Özet itibariyle biz ehl sünnet vel cemaat olarak, cahiliye ehline muhalefet eden insanlar olarak, peygamberin yolunu takip eden insanlar olarak ihtilafı ikiye ayırmak zorundayız. Onun kabul edilen bir kısmı olmak zorunda ve reddedilen bir kısmı olmak zorunda. redde de ikiye ayrılmak zorunda. Redd de ikiye ayrılmak zorunda. O reddin birinci kısmı, muhalifin küfre izafe edilmesi olmak zorunda. O da kat'i kesim meseleleri yalanladığında. İkincisi kısmı ise nedir? İkinci kısmı ise, o da ikiye ayrılır, kendi içerisinde iki başlı ayrılır. Muhti ve bidatçı diye. Yani hatalı ve bidatçı diye iki kısma ayrılır. Bizi bu sonuca ulaştıran Allah'a hamdü senalar olsun. Bizi insanları bilmediği çok şeyde bilgi sahibi kılan Allah'a, Hamdolsun, la ilme lana illa me Meleklerin dediği gibidir. Bizim ilmimiz Allah'ın bize öğrettiğinden başkası değildir. Sonuç itibariyle cahiliyet ehline benzemek istemiyor isek, ne ifrata ne tefride gideceğiz. İhtilaf konusunda Allah'ın ve Resulünün söylediği söz söyleyeceğiz. Hep şu duayı yapacağız. Buhari'nin sahinde rivayet ettiği peygamberin tehccüde kalktığında yaptığı dua. Allah'ıma... Rabu u Cedrail ve Rabb-u Mikail ve, ve, ve, ve Rabb-u İsrafil Ey Mikailin, Cebrailin, İsrafilin Rabbi ve, Veya e, Fatiras Samavati vel Art Ey işte yerleri ve gökleri e, yaratan, yoktan var eden İhtina fi mehtarifun bi bi'ithnik Bizi insanların ihtilaf ettikleri şeyde Hakk'a hidayet et. Bu Peygamberimizin sürekli yaptığı bir duadır. Müslümanın hayatından da ömrü boyunca eksik olmayacak dualardan bir tanesidir. Allah Azze ve Celle, Subhanahu ve Teala bizi ihtilaf etmek için yaratmıştır. Rahmetiyle ihtilaftan dilediklerini kurtarmıştır. Şimdi bir iki ayetle söyleyeceğim nasıl kurtardığını. Allah Azze ve Celle diyor ki, az önce okuduğum Hud suresindeki ayette وَلَا شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسِ اُمَّتَ وَاہِدَ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفٍ اِلَّا مَنْ رَحِيمَ رَبُّكُ Yani Rabbinin rahmet ettikleri, o ihtilaftan kurtuldular. Burada müfessirler tartışmışlar. Manası ne demek? Yani onlar hiç ihtilafa girmediler demek demiş birinci grup. Yani Rabbinin rahmet ettikleri için ihtilafa düşmediler demiş ama bu doğru bir görüş değil. Hak ehli sahabe bile ihtilafa düştüler. Anlaşıldı mı? Burada irade edilen mana insanlar ihtilafa düştükten sonra Allah rahmetiyle dilediklerini doğruya isabet ettirdi. Yani doğru tevilin ve tefsirin Allah Azze ve Celle'nin sözüne dair bu şekilde olması gerekir diye düşünüyoruz. Allah en doğrusunu bilendir. Gerekli ulemanın, selefin kavillerini, tafsili bir şekilde de bu ayetin tefsirinde, Hut suresinde görebilirsiniz inşallah. Sonuç itibariyle ihtilafta Allah Azze ve Celle dilediklerini rahmetiyle kurtaracaktır. Dilediklerini azdırıp saptıracaktır. Allah insanların ihtilaf ettikleri şeyler de bize hidayet etsin. 25. cahiliyenin özelliği gene bununla alakalı okuyacağım, kısa bir talik yapıp geçeceğim diğer esasa inşallah. Muhammed bin Abdülvahab diyor ki اِدْدِعَاءُ كُلُّ فِرْقَةٍ اَنَّهَا en النَّاجِيَةً Cahiliyenin özelliklerinden bir tanesi de her fırkanın biz kurtulduk diye övülmesi, böbürlenmesidir. Yani maalesef bugün hepimizde ve herkeste var olan şeydir. Bu cahiliyenin bir vasfıdır. Kim kurtuluşundan emin olursa helak olur. Kim kurtuluşundan emin olursa helak olur. İbrahim Heddem'im diyor ki ancak münafık imanından ve dininden emin olur. Ancak mümin dininden ve imanından şüphe içerisinde bunlar. Ama tabi her konuda ifrat tefrit olduğu gibi bu konuda da bir ifrat tefrit olması gerekir. Yani öyle konular vardır ki siz onlarda korkmak zorundasınızdır. Öyle konu vardır ya ne yapalım şüphe ediyoruz bak ya yanlışsa ya öbür gibi paranoyak bir düşünceyle en kesin, açık, net meselelerde dahi bir şüphe düşmeniz sizi dinden çıkartır. Her şey yerli yerinde güzeldir, söz yerinde kıymetlidir ve değerlidir kardeşlerim. Dolayısıyla her fırka kendinin kurtulmasıyla övünüp böbürlendiği için ayıplarını görmekten irade etmiştir. Yani temel vasıf budur. İşaret edilen mana budur. İnsanların kendi ayıplarını görmezden gelmeleridir. Şimdi Allah Resulü kınamıştır. Bakın. Ne mutlak kınamayı terk etmek ne de mutlak kınamaya yapışmaktır gene şeriatın emrettiği. Mesela tarih siyah kitaplarına bakıldığı zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davete başladığı zaman Mekke'nin önde gelen müşrikleri gelip ne diyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a? Bak senin yeğenin, sabbe ve ana. senin yeğenin ilahlarımıza sövüyor, babalarımıza küfür ediyor, kötülüyor. Şimdi bu kınamak. Bunun adı kınamak. Peygamber dese, oturmuş kınamış biri. Şimdi biri de takva yapacak ya. Ya tamam kardeşim ne konuşuyorsun cüppeli Ahmet işte. Hani şöyle demiş böyle hep bir de kına kına olmaz ki. Yani yerindeyse bu söz doğrudur. Ama yerinde değilse doğru değildir. Yerine sözün konması hikmettir zaten. Yani burada da ifrat ve tefrite gidebiliriz. Allah göstermesin. Burada da ölçüyü korumak zorundayız. Biz Şeriatın emrettiği kadar ayıbı kınamak zorundayız. Ama kendi ayıbımızı görmezden gelmek zorunda değiliz. Ve ehl sünnet vel cemaat kendi ayıplarıyla başkalarının ayıplarıyla iştigal ettiğinden daha fazla iştigal ederler. Nitekim Seleften birçoklarından takva ve zühdün anlatıldığı kitaplarda nakledilir. Derler ki mutlu kimse kendi ayıplarıyla iştigal etmekten başkasının ayıplarından meşgul olandır derler. Kendi ayıplarıyla iştigal etmekten Başkasının ayıplarından meşgul kalmak sebebiyle mutlu olan kimse. Mutluluk budur. Ama onun yaptığı batar, bunun konuştuğu batar, onun söylediği batar. Ya işine bak ya, azıcık işine bak. İhtilafa düşünce, düşmanlık girince ne olacak? Bu başlayacak. Herkes övünecek, biz kurtulduk, biz kurtulduk. Onların lamma semiu sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye ehlin özelliğidir diyor Muhammed bin Abdullah. Ne zaman peygamberin şu sözünü işitseler, duysalar. Satafteriqu <gülüyor> ummeti ila 73 firka ummetim 73 fırka olacak. Kulluha finnar <gülüyor> illa vahila. Hepsi ateşte olacak bir fırka müstesna. Şimdi Kadı Abdur Kaharel Bağdadi Bağdadî el Farku beyne'l firaq kitabında bu hadisi kitabın mukaddimesinde önce bunu izah ediyor. Uzun uzun an. Yani Resulullah burada neyi kastetti Aleyhisselatü'ne? Ama bugünün tefsirleri ilimden uzak işkembelerden yapılan yorumlar oldukları için biz böyle biliyoruz, bence öyle, sence öyle, bence ve be herkes böyle bir görüş din hakkında ortaya attığı için herkes yorumluyor ve her sapık tayfayı yorumlarken de işte bir fırka kurtulacak, o da bizim gibi inananlar. İşte öbürü diyor Kadiriler, öbürü diyor Nakşibendiler, öbürü başka bir şey, başka bir şey. Herkes kendine yontuyor bu olayı. Hatta mesela son dönemde paralel yapının <gülüyor> dinlendirildiği bir şey var. Mehdi'nin ordusuyla Anadolu'da büyük bir savaş çıkacakmış. Deccal arasında. Hadislerde varmış. Onlar Mehdi'nin ordusuna hazırlık yapıyorlarmış. Zaten Fethullah Gülen Mehdi'liğini ilan etmeye az kalmıştı. Tayyip Erdoğan baltasını yemeseydi az daha Mehdi'liğini ilan edecekti zaten. Ben de arkadaşlar bir yerde sordular. Dedim karıştırmış, doğru söylemiş. Öyle bir savaş var. Hadislerde bahsedilen Anadolu'da... Anadolu topraklarında İstanbul'dan çıkan bir orduyla Şam'dan çıkan bir ordunun birleşmesi ve onların Deccal'a karşı ortak bir şekilde Mehdi'nin safında savaşması doğru ama onlar Deccal'in ordusunda olurlar, Mehdi'nin ordusunda değil diye hata etmişler diye kardeşlere söylemiştik. Özet itibariyle her fırka kendi e, haklılığını ispat edebilmek adına bu hadisi kendine delil alıyorlar bugün de. Bu cahiliye ehlinin her birinin de yaptığı şey bugüne kadar. Burada tabi bir şeyin daha işareti var güzel kardeşler Muhammed bin Abdullah ab sadece geçmiş ümmetlerin cahili özelliklerinden konuşmamış. Çünkü bu hadis bizim peygamberimizin söylediği hadis ve cahiliye ehlinden kastı şirk ehlinden kastı kendini Muhammed'e nispet edip de mürtet olan kafir olan müşrik olan kimselerle. Onların hasletini sayıyor burada zaten geçmiş ümmetler bu hadisi bilmiyorduklar bu hadisten yorum yapsınlar istediler çıkarsınlar. İddiâa her firka ki أنها her fırka diyor iddia eder ki o kurtulmuştur Muhammed bin Abdullah 25. vasıfta ve Alusi 1-2 ayeti daha getirmiş gene kema hakallahu anil yahud ve nasara Allah'ın diyor Yahudi ve Hristiyanlar hakkında söylediği gibi, az önce okuduğum Bakara 113. ayet, Yahudiler hiçbir şey üzeredir, Hristiyanlar dediler. Hrist Hristiyanlara da Yahudiler dediler, Hristiyanlar hiçbir şey üzere değildir. Hepsi birbirini kınadılar. Ha Hristiyanlar, ha bu ümmetten Hristiyanlara, Yahudilere benzeyip de kendini Muhammed'e nispet eden müşrikler aralarında farklıyor. Hepsi de birbiri için aynı kavli söylemektedirler. Mâ ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor, e bununla beraber peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fi ahriril hadis oysa ki diyor peygamber zaten hadisin yorumunu yaptı hadisin sonunda e, buradaki el murad min firkatin naciye kurtulan fırkadan murad edilen kimseler e, Allah Resulü'nün dediği ve hum ma kuntu aleyhi ve ashabi onlar benim ve sahabemin üzerinde olduğu yol üzere olan insanlardır He, o zaman bakacağız. Bugün Allah adına konuşan Bugün Allah adına cennet satan her hoca insanları cennete davet eder, cehennemden sakındırır. Herkes cennetten yer satar. Bu işin özeti tabiri budur. İnsanların anlayacağı dilde. Allah adına konuşan, Allah adına cennetten yer satan her kimse kim olursa olsun esas ölçüsü ve kriteri o kimsenin gittiği yolun sahabenin ve peygamberin yoluna benzeyip benzememesi olması lazım. Yani bizim kıstas olacak itibar ed yani itibar edeceğimiz ölçü olarak önümüze kıstas olarak koyacağımız şey bizi davet ettikleri şeyin Resulullah'ın ve sahabesin hayatına ne kadar benzediğidir. Adam bizi dine çağırıyor. Ya her şey aynı. Fikirlerimiz değişti yani. Cennet kazanıyoruz yani. Bizim hanım aynı, bizim çocuklar aynı, biz aynı. Akrabalarla ilişkiler aynı, komşularla ilişkiler aynı, her şey aynı ama çağırdıkları bir cennet var, bir fikirler değişmiş. Yani biliyorsunuz fikir inanılması zaruri şey değildir, öyle mi? Fikir yorumdur, az önce anlattım zaruriler ve zaruri olmayan şeyler, doğru mu? Ya zaruri olmayan bir şeye çağırmak zaten hizipçiliktir, öyle mi? Şimdi bir düşünün akılla, bu din akıl sahiplerini dindir, doğru mu? Yani madem onlara o fikri elde etmek Müslüman veya kafir yapmıyorsa adama niye fikrini zorlayıp da hizip ihdas ediyorsun arkadaşım? Bırak millet zaten Müslüman. Niye fırkalaştırıyorsunuz ümmeti doğru mu? Ama dedik ya bidat ehlinin bütün hayatı çelişki içerisindedir. Bütün kabulleri bir kısmı bir kısmını yalanlar. Esas olan ne olması lazım? Bizi davet edenlerin davet ettiği şeyin peygambere benzemesi lazım. Demeleri lazım ki Muhammed karı kocayı birbirinden ayırıyor, çoklarını ayırdık elhamdülillah şeref duyuyoruz ondan. Demeleri lazım ki Muhammed baba oğlu birbirine düşürüyor aleyhissalatu vesselam, çoklarını elhamdülillah ayırdık. İmanla küfür safıyla birbirinden ayırdık işte bu peygamberlerin daveti, cahili ehlinin daveti değil ki cahili ehlinin daveti aynı şey. İnanıyor musunuz ki peygamber dedi bu şirktir yapan müşrik olmaz. Ondan peygambere ve ashabına işkence ettiler. Onun için koyunlar gibi yuvarlak yuvarlak pisliyordular ve işkence sebebiyle yeşillik yiyordular. Niye dediler? Bu şirktir ama yapan müşrik olmaz. Siz de da ama şunu yapsanız güzel müslüman olacaksınız. Böyle bir dine inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Siz şahit olun gök ehli şahit olsun. Bütün mahlukat ve şahitlerin en sadığı en doğrusu Yanılmayanı, ilmi sonsuz olan Allah şahit olsun ki ben öyle bir dine iman etmiyorum. Allah Azze ve Celle subhanehu ve teala kıyamet günü bizi inancımız ve niyetlerimizle yargılanacak. Eğer yargılanacağımız şey namaz, oruç, zekat gibi zahir ameller olsaydın Allah Azze ve Celle subhanehu ve teala hepimizi ne yapardı o zaman? Cennete koyardı. Kimle beraber? Münafıklarla beraber. Yok mu münafıklarda cihat? Münafıklar cihada çıktılar peygamberle beraber. Sanki cihad ettinmiş şirkten münezzeh oldu. Var ya bugün de öyle bir kafa. Yani eline keleş aldığın şirk senden beri oldu e ne alakası var ya? Ya bak, birileri de savaşıyorlar. Şerî mahkemeleri yok etmek için savaşıyorlar. Hesapta onlar da dindarlar, din adına yapıyorlar. Sonuç itibariyle her fırkanın kendine delil aldığı bu hadis aslında fıkh etmedikleri, aslında anlamadıkları anlisi. Dikkat ediyorsanız bir beş dakika önce dedim ki Kadı Abdülkahra'l-Baghdadi bu hadisin manasını yorumlamış. Hani hepsi cehennemdedir, bir fırka müstesna demişti ya. Buradan irade edilenler, 72 fırka kafirdir, hepsi cehennemdedir, bir fırka müslüman mıdır? Yoksa 73 fırka da müslümandır, çünkü diyor ki ümmetim 73 fırka fırkaya ayrılacak. Ümmetimden kasıt eğer peygambere iman edenlerse aleyhissalatu vesselam o zaman bidatçılı ve günahkar, hatalı içtihat sahipleri artık adını nasıl doldurursanız dolduğunu az önce söylediğim gibi muteber olan, ihtilafın dairesinde olan kimseler. Onlar 73 fırkaya ayrılacaklar diyor bir tevhile göre. Onlardan sünnet sahibi ehli hadis onlar hesapsız cennete girecekler. Sahabenin tabin ve etbaat tabin yolunda olanlar. Diğer bidatçılar ateşe girecekler. İkinci yorum, uzun uzun kavilleri getirdikten sonra fakirlerden. ikinci yorum, bu 73 fırkanın 72'sinin kafir oluşu, günahkarı bidatçısıyla beraber eninde sonunda, cehennemde günahını çektikten sonra cennete giren müminlerin tek fırka oluşudur diyorlar. Allah peygamberin neyi irade ettiğini en iyi bilendir. Sonra da onun nebisi. Mana ne olursa olsun, yani bu delillerle kendimizi kandırmak, ayıplarımızla iştigal etmemek bu insana günah olarak yeter. Ve alûsi devam ediyor. Hadisin bu lafzını getirdikten sonra varadallahu teala aleyhim. Bak. Yahudi Hristiyanlar da bunu yaptılar. Allah diyor reddiye verdi onlara. Vakalu ve dediler ki Yahudiler ve Hristiyanlar le yedhul cennete cennete kimse giremez ille ancak şunlar girecek. Men Yahudiyen. Mankenehuden ev nusara kim yahudi ise kim Hristiyansa cennete onlar girecek siz Müslümanlar giremezsiniz. Müşrikler giremez, Mecusiler giremez. Tilke <gülüyor> Yuhum Buraya dikkat edin. Allah diyor bu onların temennileridir. Şimdi geçen bir yerde din anlatıyorum. <gülüyor> Sabah namazına kadar sürdü. <gülüyor> Çocuklar bayağı sevdiler genç arkadaşlar. Oturduk, konuştuk, sabaha kadar dedik, anlattık, anlattık, anlattık. Çocuk dedi hoca Anlattığından anladığım bir şey var. Dedim ne anladı? Bizde dedi kafiriz. E dedim doğru anlamışsın öyle demeyelim. Cahiliye ehlisin sen. Biraz daha yumuşak oluyor dedim. En azından nefsin gıcıklanmaz. Cahiliye ehlisiniz. Sizi ilme, hidayete, cennete, kurtuluşa çağırıyorum dedim. Cahiliye ehlisiniz. Ben dedim şimdi farz et ben sana diyim ki sen güzel bir Müslümansın cennete gireceksin. Bu temenniden başka bir şey değildir ki. Allah seni sokmayacaksa ben mi sokmayacağım seni? Ben sana haydi cennete dedim diye cennete mi gireceksin? Şimdi üç tane harici çıktı, iki tane Müslümanı tekfir etti diye sağda solda olur olmadık yalan iftira edip Müslümanlara kafir dedi diye Allah'ın cennete koyacağı cehenneme mi girecek ki? Yok, cehennem de Allah'ın, cennet de Allah, ın. öyle mi? Kimin nereye gireceğini karar verecek olan o. Tilke emniyiyum. Eğer söylediğimiz sözü delil üzere, burhan üzere söylemezsek. Söyleyeceğimiz temenniden başka bir şey olmaz. Allah o yüzden diyor Tilke اَمَانِيُّهُمْ Bu onların temennileridir. Yani hakikat değildir diyor Resulullah Allah SWT. قُلْهَةُ بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer doğruysanız o zaman delininizi getirin. Bela. Bakın şimdi. Bela Arapça Arapçada bel. edatı geldiği zaman öncenin tamamına bir çarpı koyarsın. Gelecek sonrakindeki cümle de bu çarpı atılan şey tam zıttıdır. Bele, bilekiz. Yani bunun tam aksi, tam zıttı. Men esleme. Kim tevhid üzere Allah'a teslim olursa. Vechehu lillahi. Allah'a yüzünü dönmüşse, ona teslim olmuşsa. Ve huve muhsinun. Bununla beraber ne olacak o tevhid ehli? Muhsin olacak. Yani küçük şirkten, riyadan, gösterişten uzak. İhlasla, ihsanla sadece Allah'a ibadet edecek. Fe muhsinun. فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ Onun ecri Rabbinin katındadır. Yani şudur, budur, odur demiyor Allah. Şimdi sen diyorsun ki, sen diyorsun git ondan malı al, ben ondan hallederim. Ne demektir bu? Mal on milyarda tutsa, yüz milyarda tutsa, ben demişim git al, ben kefilim yani o dükkanın sahibiyle halledeceğim yani. Allah diyor ki, ben hallederim yani. O benim em em em em emniyetim altında. Din günü, onun ecri, onun karşılığı, mükafatı Allah'ın katında. Büyük şirkten ve küçük şirkten beri olan, büyük şirki bırakıp küçük şirkten uzaklaşıp yüzünü muhsin ihsanla beraber Allah'a dönen kimse. فَلَا خَوْفٌ وَلَا alehim, عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ Bak şimdi Allah birçok nimet arasında neyi zikretti? İki şey. Kıyamette o kadar nimet var ki ne yok? Korku yok. Üzüntü yok. Arkadaş Müslüman olduğumuz günden beri bela eksik olmuyor ki. <gülüyor> Tevhid'i kabul ettiğimiz günden beri bela eksik olmuyor ki hiç düşmedi ki yakamızda. Geldi sahabe Resulullah dedi ki hadis-i şerifte Aleyhissalatu vesselam En <gülüyor> yunnasi fil bela ya Resulullah. İnsanların hangisi belada daha şiddetlidir ey Allah'ın Resulü? Gal dedi ki fel enbiya peygamberler, thumma <gülüyor> salihun Sonra salihler tümmel, emsel, fel emsel. Sonra da onların misli gibi olanlar. O yüzden iman ettik. Öyle polianla gibi. ya içimiz bir huzur oldu, bir rahat oldu, bitti. Ha işte bir ferahlık. Gidelim Eyüp Sultan'a. Bir sabah kuşlar cik ciklesin. Böyle bir güzel manzaraya bak. Ya Rabbi ne güzel yaratmışın. Hep böyle bir din anlattılar. Din öyle bir din değil. Bu dinde gözyaşı var, bu dinde sıkıntı var, bu dinde bela var. En yakınlarının sana düşmanlığı var. En yakınlarının hasedi var. En yakınlarının düşmanlığı var. En yakınlarının seni katletmesi var yeri geldiğinde. Ebu Lehebler peygamberin amcasıydı. Cahiliyedeyken peygamber onu dövmüştü. Dövmüştü peygamber onu cahiliyedeyken. iken. Ebu Talib bir gün kavga etti Ebu Leheb. Haksızdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talip'ten yana tavır koydu, Ebu Leheb'i dövdü. Hep içinde ukteydi, hep haset ediyordu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e. Ebu Talip'e bundan haset ediyordu. O yüzden İslam geldi, Ebu Talip kafir olmasına rağmen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in safında saf tuttu, Ebu Leheb gitti, karşısında düşmanlık safında durdu. E şimdi birçok davet ettiğimiz adam var, dün akrabamız, yakınımız, dün bir <gülüyor> kele atmışız adamlara. O insanlık hali yani. Yanlış yapmışız, doğru da yapmış olabiliriz, doğru bir şeyden kavga etmiş de olabiliriz. Şimdi anlatınca sabretmiyor ama. Dinlemiyor. E ne yapayım? Kader işte ben ne yapayım? Allah böyle dilemiş. O yüzden bu dine girenin yanında hemen yanı başında bela olacak. O yüzden Allah diyor ki, o tevhid sahiplerine ne korku var ne de üzüntü var diye. Bakara Suresi 111 ve 112. ayet-i kerimelerde Allah s.a. zikrediyor ve e, İmam Ali'su şunlarla bitiriyor. Bitiriyorum inşallah bununla beraber. Vel maksud annahum leysa burhanun ala hali'd Burada diyor ayette maksut olan, kastedilen şey ve mana onların iddia ettikleri şeyde delillerinin var olmamasıdır. Yoksa her iddia sahibidir sahibi yalancıdır demiyoruz. Çünkü Müslümanlar da iddia ediyorlar. Diyorlar bunlar cennete, bunlar cehenneme. Doğru mu? Bunlar hak evli, bunlar batıl evli. Dava delille burhanla ispat ediliyor ise o zaman muhtebeldir, o zaman makbuldür. Belir delil ala kılafidelik bilakis delil onların söylediğin tam zıttına olduğu için Allah سبحانه ne yaptı onları kınadı. Wa abul Abbas takiyud din takellemale hadisil fırak fi kitabi minhajus sunne diyor ki Şekul İslam ibn Teimyir rahimullah minhajus sunne isimli kitabında bu ümmetim 73 fırka ayrılacaktır kitabını. Kitabında diyor uzun uza zikretmiştir. Gerçekten çok faydalı bir kitaptır. Yani baskılarına göre değişiyor. Altı ciltlik falan baskıları var. Onlar kısaltılmış hali de var. Yani bu risaleler biterse inşallah o kitapların şerhinde niyetimiz var yapmaya. Allah bize o günlerde de nasip etsin. İnşallah faydalanmayı nasip etsin. Orada çok güzel bölümler var. Mesela İbni Teymiye'nin Yahudilerle Şiileri birbirine benzettiği yüzlerce yer var mesela. Mesela Yahudiler... Şeye düşmanlar Cibriyle ayeti kerime var Mekkane adu walil Cibriyle kim Cibriyle düşmansa Cebriyle feynallaha adu walil kafiri şüphesiz Allah kafirlerin düşmanıdır Şiilerden bir grup var diyorlar ki Cebrail vahyi karıştırdı diyorlar Ali'ye getirecekti Muhammed'e götürdü diyorlar burada Yahudilerle Şiiler benziyorlar. Yahudiler Kur'an'ı inkar ediyorlar, Şiiler de inkar ediyorlar diyorlar. Bu uydurma gerçek Kur'an Mehdi'nin yanında diyor. İşte Şiilere bakıldığı zaman sahabeye sövmeleri, onları tekfir etmeleri, küfre nispet etmeleri var, Yahudilerin de var. Yani orada yüzlerce, onlarca ortak vasıflar ve özellikler sayıyor. Kim akıl ise geçmişten ibret alır. Geçmişte bugünün sorularının cevapları saklıdır. Akıl sahipleri görürler onlar. Vahdede vücut ilk defa sanki İslam'da çıkmış bir pislik mi? Hristiyanlığın bir mezhebidir, şimdi çıkmadı ki. Dolayısıyla <gülüyor> alimler bu batıl ehli, mezheplerin kavilleriyle de iştirakta bulunmuşlar. Bunun temel sebebi ve gayesi nedir kardeşler? Günümüzdeki bazı ihtilaflara çıkarımlar yapıp batıl ehlini tanımak onlardan belli olmaktır. Allah subhanehu ve teala batıl ehlinden uzak kılsın. Hak ehlinden bizleri Rabbim katında yazsın. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah öresünün sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahiret davanenin. Hamdüllâhi Rabbi alaamin. Subhânak Allâhumma bihamdik. Eşhedu Allâ ilâhi la ta'astafur kawatuhu ilâki.